Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Muhammed Ala pek gücü olan Rabbinin ismini Subhane Rabbiyel-Ala diyerek tesbih et <Sessizlik> <Sessizlik> O ki her şeyi yaratıp ardından düzene koydu qaddara <Sessizlik> O ki her şeyin maslahatına uygun olanı takdir etti de... ...ona o takdir ettiği şeye giden bir yol gösterdi. O ki yeşillikleri çıkardı. Sonra da onu kapkara bir süprüntü haline getirdi. Sana Kur'an'ı okutacağız... Artık unutmayacaksın. Allah <gülüyor> Ancak eğer isterse Allah'ın unutmanı dilediği müstesna. Şüphesiz ki o açık olanı da bilir, gizleneni de. <gülüyor> ve seni en kolay olana İslam dinine muvaffak kılacağız. O halde eğer nasihat fayda verirse artık onlara nasihat et. Allah'tan korkan nasihat alacaktır. En olan olanda ondan kaçınacaktır. Allah'tan o bedbaht ki en büyük ateşe girecektir. Sonra orada ne ölecek ki kurtulsun ne de yaşayacak. Günahlardan temizlenen kimse gerçekten kurtuluşa ermiştir. Rabbisinin ismini zikredip namaz kılanda. El Fakat siz dünya hayatını üstün tutarsınız. <gülüyor> Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha devamlıdır. <gülüyor> Şüphesiz bu anlatılanlar elbet... Daha önce peygamberlerimize indirdiğimiz ilk sahifelerde İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardır.